Tabii ezanlar e, gecikiyor. Bundan dolayı sohbet saatleri de böyle e, biraz seyyar oldu. 13'ün e, e, hafta içi sohbetler saat 8.30'a, akşam 8.30'a sabitlemek e, uygun düşecek. Yani pazartesi, salı, çarşamba sohbetlerini konuşuyoruz. Perşembe e, şeye bağlıyız, cemaatle olduğumuz için... Akşam namazının ezanı da yarım saat sonra. Her zaman, yani perşembelerde akşam ezanı da çünkü iftar da ediyorlar biz cemaatle olduğumuz için, iftarlarını da bekliyoruz. E, şimdi üç aylarda girdi, oruç var. 13'ün yarın akşam inşallah Bursa'da yine akşam ezanıyla olacağız. İşte biraz iftar payı verilecek cemaate. Ondan sonra, Rekayb kandilinde yarın akşam inşallah idrak edeceğiz. Sohbet yani hemen hemen işte yarım saat 35-40 dakika işine başlar. Perşembleri için konuşuyorum. Geri kalan Pazartesi, Salı, Çarşambalar inşallah yani saat 8:30'da akşam 8:30'da. Bundan sonra şaşmasın çünkü insanlarda bir saat bilmezlerse o da onlar için yolmuyor. Takip ediyorlar bu sefer çok evet zor oluyor onlar için. Bu mektupta e, sonuna doğru yaklaşıyoruz. İtikad ile ilgili ince elimler söylendi. E, fakat sonuna doğru İmam Rabbani Hazretleri itikadi hükümlerden sonra fıkıhla ilgili bazı meselelere giriyor. Ben kaldığımız yerden dersten devam edeceğim inşallah. İşte işte bu mektup bittikten sonra yeni bir itikatla ilgili yeni bir mektuba başlarız inşallah. Rabbim ve Teala Dostların ilimlerinden, istifade edenlerden eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا بُدَّ بَعَدَ تَصْحِهِ الْعَقَاِدِ مِنْ تَعَلُّ مِنْ اَحْكِعَامِ الْفِقْحِ ilgili meseleleri tahsih, tahsih gözden geçirmek biliyorsun. Bir mektup yazıyorsun mesela veya bir yazı yazıyorsun. Ondan sonra onu e, işte postalamadan, göndermeden evvel bir daha bir okuyorsun. Buna ne deniyor? Tashaş. Tashaş, sağlama yapmak demek. Arapça bir kelime, sığahten geliyor. Sağlama yapmak. Şimdi inanç meselelerini biz Müslüman olduğumuza göre elhamdülillah hani Müslüman olduktan sonra, iman ettikten sonra demiyor. Çünkü zaten Müslümanız. Fakat tahsiye etmemiz gerekiyor. Ne demek? Ehl-i Sünnetten olduğumuzu söylüyoruz, işte Sünniyiz diyoruz, Ehl-i Sünnetiz diyoruz ama memlekette görüyorsunuz işte İslamoğlu gibi, ya Bayındır gibi Öyle adamlar türediler ki zaten kendine el sünnet falan da demiyorlar ama. E, hoca kisvetinde oldukları için. E, kimisi kaderi yok diyor. Kimisi Allah bilmez diyor. E, şimdi böyle durumlarda. E, insanlarımız da anadan atadan gelenek görenek kabininden ezbere bir inançları var. E, delile dayanmadığı için, istidlali olmadığı için. Hayat hadislerden kaynaklarını bilmedikleri için. Bir sakallı gördüğü her sakallı gördüğünü hoca zannediyorlar. Kim sakalsızlar da tabii çıkıyor. Ee, ama sakallıya da aldanmamak lazım. Yanlış konuşabilir. Ee, onun itikadı bir tasih lazım. Tasih demek, gözden geçirmek demek. Bir insan, efendim, eğer itikadi meselelerde, eğer sünnete göre bir inandığı şeyleri, inanmadığı şeyleri, reddettiği şeyleri, gözden geçirmezse bu aldanabilir. El Hüsnet'ten de çıkabilir, dinden de çıkabilir. Ahmetür'ün altı esasından biri kadere iman. Adam cayır cayır su gibi inkar ettiriyor İslamoğlu. Onun için وَلَا بُتَّبَعْدَةَ ve قَيْدَ وَلَا inanç bu mektup aylardır devam etti. Bayağı bir itikadi konulara temas etti. Ben de şimdi bu itikad Risalesi'ni bir daha ele aldım. Çünkü biz onu çok eski yazıldı, çok kısa oldu. Bir daha ele aldık onu da. ...biraz daha delilli yani şöyle, çünkü insanlar biraz delil arıyorlar, kaynak arıyorlar, kafalarını karıştıranlar var. Onun için kaynaklı bir şekilde biraz daha yazılması icap ediyor. Bu itikat konularını evvela tahsiye etmek lazım, bundan sonra da gerçeği İman İslam İlmihali'nin baş tarafındaki yani yine de bir son çalışmadır. 120 sayfa kadar itikatla ilgili bayağı bir bilgi veriyor. Bundan sonra ne lazım? مِنْ ve مِهْكَامِ الْفِقْحِ Fıkıh Hakamını iyi öğrenmek lazım. Fıkıh Hakamı dediği zaten i l konusu. Ee, i̇şte abdestten, taharetten, gusülden, namazdan başlıyor. Ramazan-ı Şerif'de farz oruçla ilgili konular. Oruç bahsine görüyoruz. İşte, haç farz olmaz herkese. Hac farz olanın haçla ilgili hakamı öğrenmesi gerekiyor. Cekat herkese farz değil zekat farz olan zekat hükümlerini öğrenmesi gerekiyor. İşte evlilik hükhümü, karı koca hükhümü, işte hukuku falan. Ya bunlar evli olmayan tabii acil şartı yok ama evlenmeden insan evlenecekse bunları bilmesi gerekiyor. <gülüyor> Böylece fıkıh hükhümü mutlaka öğrenilmelidir ve la mendu Genişlik yoktur yani müsamaha dilemez. مِنْ تَعَلُّمْ عِلْمِ ve وَالْوَاجِبِ ve وَالْحَرَامِ وَالْسُنَّةِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُشْتَبِهِ وَالْمَكُّهِ Yani fıkhın e, kısımlarını işliyor. Farzlar. İnsan farzları bilmeden nasıl yapacak? Takva diyoruz. Takva olacağız. Haramlardan sakınacağız. Bütün Kur'an takvadan bahsediyor. Hüdellil muttakîn. Değil mi? Takva sahiplerine iddia ettir. اِنَّ اللّٰهِ يُحُبُّ Allah takva sahibinden sever. Ellezin اٰمَنُوا وَكَانُوا وَتَّقُونَ Benim dostlarım iman edip sonra takva olanlardır. Yani birçok halde bu işleniyor. E bu nereden işin? Yani ulema ne buyuruyor? كَيْفَةَ اتَّقِي Yani مَنْ لَا تَدْرِيهِ Bilmediğin şeyden nasıl sakınacaksın? Haram olduğunu bilmiyorsun. Onun için evvela farz neymiş? Vacip ne? Bak yatsının farısı farzı, beş, dört tek farz, vitir, vacip. Şimdi bunların da tabi e, kazaları var ikisinin de vitir de terk eden kaza diyor da. buradan vitir farz değil kafir olmuyor. Yatsını yatsının dört tek adı farz değil kafir oluyor. Yani bu arada bir tek kafir olur olmaz. ...hususunda fark çıkıyor ama amelde vacip de farz gibi yani yapılması zorunlu, terk edilse kazası gerekiyor. Şimdi neler farz? Namaz, oruç, hac, zekat işte. Bunların şartları ne? E tabi namazın da kendi içinde dışında farzları var. Yani sen şimdi namaz kısa abdestsiz kılamazsın, hususuz kılamazsın. Efendim, abdest istincasız, istibrasız, abdestin olmaz. Hepsi birbirine farzlar, vacipler birbirine ekler getiriyor. Yani kuru bir e, namaz oruç atacak sayaraktan bu iş bitmiyor. Niye bu ciltler do, e, dolusu ilmihal yazılıyor? Bunlar fuzuli bir şeyler haşa? E çünkü farzlar birbirine bağlı, vacip birbirine bağlı. Ondan sonra helali haramı öğrenmek lazım. Helallar belli, el helal beyin ve el haram beyin. Helallara aşikar, haramlara aşikar ama e, sen bilmezsen aşikar değil. ...okumazsan, sohbet dinlemezsen... ...neler serbest, neler yasak... ...takva olacağız. Neyse haramlardan sakınarak. E, haramlar ne? Dille yapılan dünya kadar haram var. Sade yalan, sade iftira değil ki. Kıybeti var, laf taşıması var, söğüp sayması var, hakareti var, eziyeti var, var, var da var yani. Sıf dilden gözün bakacağı şeylerle ilgili, elin tutup tutamayacağı şeylerle ilgili, ayağın yürüp yürümeyacağı yerlerle ilgili, ticaretle ilgili, kazançla ilgili, faizle ilgili, rüşvetle ilgili. Helal haram meseleleri çok. E bunları mutlaka bilmen lazım. Ondan sonra. Ve sünneti, sünnet, Sen i̇şte namazın sünnetleri. ...abdestin sünnetleri, kuşların sünnetleri işte, dört aşkın sünneti bulduk. Hemen hemen iskeleti de yapıldı, şey oldu. Biraz işte tavsiye ihtiyacı var işte. İnşallah çıkartmak istiyoruz. Ben de nereye yetişeceğim şaşırdım yani. Ya, sünnetler var. وَالْمَنْدُوبِ مَنْدُوبُ Müstehap da deniyor buna. Yani hoş karşılanan, sevilen, beğenilen amel. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... E, ...sürekli devam ettiği şeyler olmasa da... ...yani... ...insanlar zora girmesin diye, bazı şeylere arada sırada terk ettiği şeyler de var. Bunlar içerisinde... Sünneti i Gayrimökke'de deniyor onlara mesela. İşte ikindinin ilk sünneti, Yassının ilk sünneti gibi. Fakat... E, işte, mendup bu, bunlardan bir derece daha... E, ...delilleri bakımından e, kuvveti az. Fakat Allah'ın sevdiği amel. E bunları öğrenmen lazım. Neyi seviyor, neyi sevmiyor? Çünkü sevdiklerini yaparsan sen de sever, sevmediklerini yaparsan sen de sevmez. Sonra velmüşte bir şüpheli şeyler. Hadis-i şerif'te ne buyruluyor? El halal beynu beynu ve beynu helal beyne haram beyne ve beyne ma şebbatun. La ya'lemuha nas. Helal ile haram arasında şüpheli şeyler olur. İnsanların çoğu bunlar bilmez. Onun için siz şüphelilerden de sakının. Acaba denilen işten uzak dur. Ne gereği var şüpheli? Can cennete girmez diye bir laf var. Kendini ne şüpheliye sokuyorsun? Yani bu şüphelilerin serisi ticari işlerde faizli muamelelerde çok oluyor. 13'ün için sahabe-i buyuruyorlar faiz ayeti en son inen ayetlerdendir. İnne ayete riba ah rubane kuran Kur'an'dan en son inen ayetlerdendir riba ayetleri. Akara suresinin sonundaki. Onun için fettekur riba raybete. Yani faizden sakının. Acaba olan şüpheli, faiz şüphesi girenden de sakının. Ticari işlerde mesela. Her işte şüpheli şeyler var canım. Yani mezhep ihtilafından bile sakınmak lazım. Yani Şafi'ye göre efendim kadına değmek Abdesi bozuyor, hanımına da değmek abdesi bozuyor, hanımına da. <gülüyor> Ancak annene, kızına yani e, ebedi mahremin hani hiç nikâh düşmez. O, ona, onlara değmek bozmuyor. E şimdi ben Hanefiyim. Ya tamam sen Hanefisin ama madem ki Şafii'de böyle bir şey var, ihtiyaçta şu bel şeyden sakın yani mümkünse, mümkün mertebe sakın yani. E, bu gibi şeylerde de şu peşler var. Ondan sonra e, yani imam hazamlı imameyin arasında ihtilaf oluyor kıymetselelerde meselelerde, değil mi? Yani birine göre bakıyorsun işte 90 gram altında diyelim e, zekat e, nisabı var. E, bakıyorsun bir hesapta 81 buçuk, 82 gram, 80 gram. E şimdi burada şüpheden sakınmak, şu ne, ne yapmak lazım? 80 gramı itibar almak lazım. Düşük rakamı. Hem fakirin faydasına hem de şüpheden kurtulursun. Şimdi 10 gram 10 gram e, toplandığı zaman e, bir de bakarsın e, bayağı bir zekatında neyse. Şimdi ben öbürüne göre amel ettim. Ya bir müçtehide yaptığın iş bir müçtehidin yani dört mezheb içinde kalmak şart değil. Tabii ki kendi mezhebini esas alman lazım Hanefi. Evet. Öbür mezhepleri taklit zarurette mi? Cahitir. Zaruret dışında olmaz. Vırt zırt. Ama, e, kendi mezhebinin içinde de ihtilaflar oluyor. Bir mesele de i̇mam şey Ebu ama bir şey söyleyeyim İmam-ı bir şey söyle, İmam bir şey söyle İmam Azam, bir şey e, Bu şüphelerden sakınmak da lazım. İşte demin dedim. E seferi mesafe... Yani işte 90 kilometre midir, 80-1.5 kilometre midir, falan falan. E şimdi burada insan... E, ...namaz dörtten ikiye iniyor. Namazda 4'ten 2'ye indiği için, yani 4'ten 2 kılmak var burada. O bakımdan diyelim 90 kilometre itibar edersin. Hani ki mümkün mertebe anladın mı namazı 4 kılmak meselesi. şu göbür türlü ya efendim 81,5 değil de 90'dıysa e, sen de 85 kilometrelik ola geldin, 85 kilometrede de namazı 2'ye indirdin falan. Buralarda e, ince meseleler var. E, şüpheli işlerden sakınmak icap eder. Sakınmak icap eder. Ya bir hanım kardeşimiz işte seferin mesafeye mahremsiz gidemez, helal değil. E şimdi 90sa 85 kilometreye 87 kilometre gider. buçuk sa 83 kilometreye gidemez. Misal misal. Burada şu şüpheye giriyor. Bu hanım bacımız ne itibarı alsın burada? düşününü mü itibarı alsın? Sen şimdi bu nasıl olsa 90 değil, ben maharepsiz giderim demezsin. Öbür görüşlere göre bu hesap bir buçuk, 82 km ise burada ihtiyat neyi gerektirir? İşte 81'den sonra buçukta 81 falan gitmemesini gerektirir. Yani burada başka ince ince işler bir şeyler anlattım. Bilmiyorum anlayabildiniz mi? E şüpheli şeyler böyle yani yoksa. Bunları dikkate al. Mekruh, Allah'ın sevmediği işler. E sigara haram mı? Sıkana... Haram demedik. Ama Allah sevmiyor. Mekruh olduğuna bütün ulemanın ittifakı var. Birisi de mubah dememiş yani. E haram da demek zor iş. Nasıl lazım ayetten, hadisten muhkem nasıl lazım? O zaman mekruh diyorsun. E niye hafif alıyorsun? Mekruhun karşılığı müstahap. Mendüp yani. Ya e orada Allah'ın sevdiği iş var, mekruhta Allah'ın sevmediği iş. E bu ilmi mutlaka bilmek lazım diyor. E şimdi halde, dünya kadar orada bizim iman İslam ilmi halinde 800 sayfalık kitaptır, 120 sayfadan sonra fıkıhla ilgilidir. E burada dünya kadar müstehap, mekruh tabirleri geçiyor. Abdestle ilgili, gusulle ilgili, taaretle ilgili, namazla ilgili. Dünya kadar müstehap, mendup ve mekruh tabiri çok geçer bunlar mutlaka bilmek lazım yani. Seni ilgilendiren konularda yani. Hani zekat vermiyorsan tamam zekat ahkamını öğrenmen gerekmiyor diyelim. Veren tarafta değilsin. Hesabın yok. Zengin değilsin. Bunlar kaçınılmaz. ilimsiz olmaz. Peki. itikadı tavsiye ettin. Gözden geçirin. El-i e göre düzgün inandın. Ondan sonra fıkıh ahkamını öğreneceksin. Öğrendin. İlmali de öğrendin. Helal, haram, mekruh, mubah, müstehap, mendup falan hepsini öğrendin. Yeter mi? E yetmez. E niye öğrendin? Yapıyor musun? Mekruhlardan kaçıyor musun? Müstehapleri işliyor musun? Farzları yerine getiriyor musun? Vacipleri yerine getiriyor musun? Haramdan sakınıyor musun? E yok. E niye öğrendin? Vel amelu bi mukteza zel ilmi Bu bilginin gerektirdiği bir Hususta bu ilmin muktezası ile icabet şeylerle amel etmekte, eyza öğrenmek kadar zaruriyün ilim ne kadar mecburi öğrenmeden hiç amel olmaz. Yani öğrenmeden hiç amel mümkün değil. Onun için ilim önde geliyor ve zarurettir ve mecburiyettir zaten ilmi hal e, bu demektir. İlmihal hal talebül ilmi. فَرِضَةُنْ عَلٰى كُلِّ ve وَمُسْلِمَ Benim iman-ı malim. ön sözüne bakın orada bir ilimler var. Bu hadise orada şerh etmişim. Yani orada ne diyor? İlim öğrenmek her Müslüman erkeğe kadına farz. E şimdi ilim öğrenmek bu doktorluk değil herhalde. Ben doktorluk ilmim yok. O zaman farzımı terk ettim şimdi. Mühendislik değil. Ben mühendis değilim. Mimarlık değil. Siyaset bilimcilik değil. Ben bunlarla işim yok. Hangi ilim farz bütün Müslümanlara? Neneye de, Kocakarı'ya da. Efendim yeni etme küçük çocuğa da öyle yaşıyor 5-6 yaşına başlayacak ilmi halini öğrenme. 7 yaşında namaz e, namazı emredin buyurur Yani 7 yaşında namaza başlamak için 6 yaşında en az abdesti kuştu öğrenecek ya. E dolayısıyla her Müslümana yani genç, yaşlı, ihtiyar, sağlam, sakat, amir, memur herkese farz ne olabilir? İşte ilmi hal. İlmi hal ne demek? Hal, vaziyet. Durumunu bilmek. Durumunu bilmek ne demek? Senin durumun ne şimdi? Namaza başlayacaksın. Namaza başlamadan abdestin kuşlu namazla ilgili namaz farzsa onu kılabilmen için gereken bütün şartları da öğrenmen de farz oluyor. Yani sana namaz farz olduysa önündeki bütün mukaddimeleriyle beraber farz oluyor. E çünkü onsuz namaz olmuyorsa bir şeyin sıhhati nereye bağlandıysa o da onun şartı oluyor. Durum ve vaziyet ilmi. Anladın mı? Önce el i Sünnet'e göre iman etmek, ondan sonra ilk farz, namaz diyelim. E, oruç. Hac, zekat, işte şartlar var herkese değil. E, diğer farzlar, vacipler var. Haramlardan sakınmak da öte yandan farz. Çünkü bir haramı terk etmek de farz oluyor. Zina yapmamak farz. Yapmak haram olduğuna göre. E, şimdi burada ilim yetmiyor mutlaka tatbikata geçirilmek gerekiyor. Onun için yenبغي icap yuadde sayılması mutalaati kutubil fıkıh fıkıh kitaplarını gözden geçirmenin min'a zaruriyati. Dinin zaruriyatından sayılması lazım. Zaruriyat ne demek? Olmazsa olmazı demek. Onun i̇çin geçen ne çıkmış biri? Ne ilmihal ne bir şey diyor ya. İlmihal farz olur mu diyor? İlmihal diye bir şey uydurdular diyor. Kimdi yine bu? İlahiyatçı biridir herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani e, din de diyor böyle diyor şeyler yok ya diyor Ya kardeşim nasıl yok Sen namazı nasıl kılacaksın orucu nasıl tutacaksın Bunun farzı var vacibi var sünneti var Müstehabi var edebi var mekruhu var Müfsidi var bozanı var E bunlar neler öğreneceksin sen Kur'an'da bunlar yazmaz ki Al meali eline e, ne, Nerede bulacaksın meali de, Namazın farzlarını ya Şey Kur'an'da Kur'an-ı Kerim sana ya e, kıymetli namazı hakkıyla kıl buyuruyor. Hafızu ala salavat namazlarınızı koruyun buyuruyor. Velidine ala salatim daimun namazlarına devam edenler buyur. Sana namazı terk etmenin ve anlatıyor. Ama ettirullah tevrüs Resulüme rasul. itaat edin ma Resulüm ne verdiyse onu alın buyuruyor. Haşr suresi. Ev Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sallu kemaa raeytumuni salli. Bana bakın görün beni izleyin ben kıldığım gibi kılın. E, dünya kadar hadis-i şerif var. Bütün hadis kitaplarında en başta mesela iman işte niyet neyse on sonra e, amel babında taharet bahsi gelir. Taharet, abdest, gusül. Osa Kitabu't Tahara, Kitabu's Salah. Kitabu'l Mesacit, mescitlerin ahkamı Değil mi? Zaten abdest, kusül falan taharet et tabi. Sonra namaz geliyor, namaz babları geliyor. E Efendimiz sallallahu aleyhi ve beyan etti bunları. E fıkıh nereden oluştu? İmam-ı Azam nereden fıkıhı, efendim tertip etti? İmam Muhammed'leri, İmam Şafi'lerinin bu kadar kitapları nereden tasnif etti? Ayet ve hadislerden. Esen-i ayet Hadis'ten e, hüküm çıkaracak müştehit olmadığına göre fıkıh kitaplarının mutalası zaruriyattan sayılmalıdır. Yani ilmihal kitabı özellikle. Hani bir de fıkıh teferruatı da çoktur. Ferahiz ilmi, miras ilmi, işte e, hazine ilmi, define ilmi, gömülerin, ganimetler ilmi, cihat, e, fıkı Ya şimdi mesela herkese her şey ilgilendirmiyor. Ama ilmi hal ne demek? İşte hal senin içinde bulunduğun durum demek. Çünkü sen neyle alakalısın? E sen işte harbe gidiyorsun, e, işte cihada gidiyorsun, İslam ordusunun askerisin. Cihatta hakamını bilmen lazım. Sen işte harbe gittiğin zaman ben savaştayım diyerek önüne gelen öldüremezsin. Şolu açacağı öldüremezsin. Din adamlarını öldüremezsin. Gidip orayı burayı bombalayamazsın. Mesela harpte bile harpte harp hukuku var. Ama sen şimdi e, sana taalluk etmiyorsa bu sana ilmi hali olmaz. Ama harbe gidecek bir ordu cihata gidecekse bunun cihatla ilgili ilmi hali bilmesi lazım. Çünkü onun ilmi hali oluyor durumununla ilgili bilgi oluyor. O şimdi giderse orada ne yaptı gitti, bir kelime getiren öldürdü. Yani karşı tarafın adamı diye harf dedi. Sahabe-i Kiram'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ona sen Halil halallah diyen adamı mı öldürdün? O dedi ya Resulullah bu korkudan iman etti, gözüktü, takıya yaptı o. Son dakikaya kadar iman etmemiş. Ben onu öldüreceğim diye iman etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve de, her şey kalbinde kalbi o. Sen kalbini mi yardında baktın? Adam kalbinden mi iman etmiş, dilinden mi? Efendim yalan demiş, e ben kalbini yarmadım, e sen kalbini yarmadın, adamın dilinden şehadet duydun, nasıl öldürürsün? He elten te sen te işte tekul la ilâ illallah, sen la illallah dediğini, e, diyen adam öldürdün he? Duruyor, duruyor, duruyor, o sahabe yerin dibine girsem işte. keşke dedi Müslüman olmayaydım bugüne kadar, yeni Müslüman olaydım da bu perişanlığı çekmeyeyim. İki de bu sallallahu anh, duruyor, duruyor, sen la illallah diyeni öldürdün he? E şimdi demek istiyorum işte bu cihata gitmeden, cihata giden adamın ben burada kimi öldü, yani halptesin tamam müdafaa nefis veyahut da sen öldürmesen karşı taraf seni öldürecek. Ama adam kelime-i şehadet getirdi. Bunu sen öldürebilir misin? fiyat bunun bir malını alabilir misin? Veya bunun yanında bir çocuk vardı veya bir kadın vardı. Sen buna dokunabilir misin? E dokunamazsın. Sen şimdi ışıda mışıda cehennem köpekleri harici kitapsızlara ne bakıyorsun? Onlar cihatta mıdırlar yani? Onlar fesattalar, ifsattalar. ehl sünneti perişan ettiler dünyada. Onun için ilmihal demek durum ve vaziyetinle alakalı bilgilerdir. E seni cihat alakadar etmiyorsa yani sen şimdi orduda asker değilsin. Harbede gitmiyorsun. E senin o konuyu öğrenmen sana farz olmuyor. Veya bir kadın olarak zaten askere gitmeyeceksin. gitmeyeceksin. O sana farz olmuyor ama... Namaz herkese alakadır diyoruz. Sonra farz oluyor. Fakirim zaten zekatla ilgim yok. Tamam zekat kitabını, zekat bölümünü okumaya bilirsin. Evlenmiyorsun. Evlenmeyecekken evlilik ahkamı sana farz olmuyor. Ama sen şimdi evleneceksin. Evleneceksen nişanliki ahkamı, karı koca hukuku e bunları okumanı öğrenmen farz oluyor. Neden? E hakkına girersin. Ondan sonra kalkarsın. Efendim e, Ters ilişkiye girersin haram olur Bilmezsin haram olduğunu Adet halinde kadınla ilişkiye girersin Haram olur Yani anlıyor musun Ama ben zaten evli değilim bir şey değilim Şu anda evlilik önümde gözükmüyor Tamam sen o zaman namaz abdesi güzel öyle. Yani ilmihal Fıkıh kitaplarını gözden geçirmeyi Zaruriyattan saymak lazım buyuruyor Tabi bunun da başında itikatla ilgili kitaplardan sonra ilmi haller geliyor biz de ikinci cildin işte daha hazırlayacağız. Yani hazırlanmış iskeleti de hep böyle tahsihlere kaldığı iş. Mutlaka önce imanla, itikatla ilgili meseleleri bilmen lazım geliyor. Ondan sonra efendim fıkıhla ilgili farz, vacip, helal, haram bunu bilmen gerekiyor. Sonra bilmen yetmiyor. Bu bilgine göre amel etmen gerekiyor. Fıkıh kitaplarına da mutlaka gözden geçirmeyi ya namaz abdest gibi mecburi ya. Sen bir 5 vakit kılmanı nasıl farz? E, Fıkıh'ta görsen geçimhan o kadar farz. Onsuz nasıl namaz kılıyorsun? Ve yuraa riyat olunması gerekir. Ee, en yuraa yedi olmalı. Yenbeğin yaud da kişinin sayması gerekir mutalaate kutubul fıkm'ın zaruriyat yeah. ve en yuraa riyat etmeyi es-sayyel son derece gayretle riayet etmeli bu fi'i ityanil yani yengereyi yura'iye sa'i biliğe fi'i ityanl amal salih salih amellerin icrasında salih ameller namaz oruç haczekatların işte yapılmasında çok gayretli olmak lazımdır. Onun için burada başlıyor vel nuriduna şemten. Burada bir parça bir raiha yani bir koku kadar da olsa getirelim. Min fadaili salat ve erkanha Namazın faziletlerinden olsun, ondan sonra namazın rükünleri işte e, şartları içindeki dışındaki şartlarla ilgili işte kıyam kıraat, ruku sücüt ile ilgili bir şeyler anlatalım. Fen din, çünkü dinin direği namazdır. Femen kâma fakat kâmet din ve men terkefakat din. Dini direksiz çadır ayakta durmaz. Namazı düzgün kılan abdestiyle, kusturilen, taaretiyle, tadil erkanıyla rahat eden namazını Ayakta tutan, dinini ayakta tutmuş olur, namazı terk eden, dinini yıkmış olur. Benim bu anlatacaklarımı iyi dinlemek icap eder buyuruyor. Ben yani biraz buradan gireceğim. Bir dahaki derste devam edeceğim inşallah. Çünkü biraz geç başladık. Bundan sonra 8.30'a göre artık şey geçirmeyelim çünkü geç oldukça. Diğer programlar bizim peşimize var hepsi birbirine girmesin. La <gülüyor> bud devla minisbaqil budu. İlk olarak söyleyeceğimiz abdesti tamamlama. İsbah tamamlamak demek Arapçada. Abdesti almak demiyor bak. Tamamlamak. Ve min gazli kuli Her uzu yıkamak lazım. Selaten <gülüyor> selaten üçer kere. Ala vejid tamamı ve kemal. Tas tamam ve mükemmel vaziyette. Şimdi. Ee, bir kere yıkamak farzı yerine getiriyor. İkinci yıkamak sünneti yerine getiriyor. Üçüncü kere yıkamak ikmali sünnet oluyor, tamamlamak oluyor. Onun için e, bir abdesti tam aldı, aldım, tam alacağım demek için e, üçer kere yıkamak icap ediyor. Farz değil, vacip değil ha. İkinci, üçüncü sünnet, itmam sünneti. Fakat şimdi insanlar o konuda hızlı yıkıyorlar ki bazı kere üç kere yıkadığında bile kuru yer bırakıyor. Halbuki bu farzın farzın olması için birincide kuru yer kalmaması gerekiyor. İğne ucu yer kuru, e, az bir yer kuru kalsa abdest kusul olmuyor. Yani kusülde bütün bedenden iğne ucu kadar yer, abdeste de abdeste yıkanması farz olan yerlerden. E, iğne ucu kadar bak. Oraya sakız yapışmış olsa, bir şey yapışmış olsa onu kazımak lazım. Altına suyu geçirmek lazım. Bu usta benim abdest risalemde tafsilat var. İman İslam İlmihali'de de var. Müstakil abdest risalesi o yazdım ya. Onda kusul de onda bir bölüm. Onların tabi onda daha tafsilat var. E İlmihal işte. Abdest her vakit abdest alman farz. Abdestin yoksa nasıl abdesti kılacaksın? E farz İlmihal işte senin vaziyetinin durumunun bilgisi. Madem namaz farz o da oldu farz. Tamam yıkamak lazım. Yani birincide de kuru yer bırakmamak lazım ki. Öbür e, ikincide, üçüncide sünnet yerine gelsin. E sen üç kere yıkayınca, üç kere de anca kuru yer kalmıyorsa, bunun üçü anca bir farzı yaptı anladın mı? Üçünün tamamı bir farzı zor yaptı. Çünkü neden kuru yer üçüncü de kapandı, ıslandı. Bu ne saçmalık olur? Onun için yalap şalap abdestler alıyorlar. Çok hızlı abdestler, dirseği yıkamıyorlar hiç. Çoğu insanda görüyorum böyle getiriyor böyle dirseğe kadar. Dirseğin bu tarafına döndürmüyor. Şöyle bu tarafı böyle bu taraftan almıyor. Kusvenir ne oluyor? Böyle rast gelene oluyor. Burada kuru yer kalma ihtimali çok oluyor. Halbuki dirsekler e, farza dahildir. Hey, ileri gidersen sorun yok. Ta buraya kadar yıkasan sorun yok. Nurunu artırmış olursun. kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdestin alınan yerlerin yıkanmasının nurundan tanıyacak bizim ümmeti. Öbür ümmetler içerisinde. Onun için femen erâden yutîyle gûrratev sahih-müslim hadisinde ne buyuruyor? Abdestini alırken, yani yıkanması farz olan sınırı geçip daha ilerisini yıkayarak mahşer gününde parlaklığını daha uzun bölgelere efendim götürmek isteyen bunu yapsın buyuruyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Fazlasına sorun yok, aşağısına sorun var. Çünkü o zaman farz tamamlanmıyor. Kemal veci üzere tamamlayarak tamamlayarak yani e, hiçbir yer kuru bırakılmaması. O zaman sünnetleri var, müsaabitleri var. Değil mi? Sen şimdi suyu böyle yukarıdan aşağı vursan dirsekten vursan suyu böyle hani bazı kere musluğun altına getiriyor. Şuradan şöyle yapıyor. Yani bu bütün e, dirsekten aşağısı yıkansa bu abdest oluyor. Ama sünnette muhalifdir. Çünkü dediğin, Sünnet böyle alıyor, böyle yapıyor. Sünnet böyle yapıyor. Sen götürürsen sular suyun altına böyle yaparsan, sünnet de mukhaliftir. Yani abdesti tamamlamak. Dünya kadar mesele var abdeste. Çok da var. Peş peşe yapmak rahatmış. Sen şimdi önce ayağından başlasan sonra yüzünü yıkasan abdest oluyor. Ama sünnet de mukhaliftir. Onun için ve kemal veci üzere sünneti yerine getirmek icap ediyor. Ondan sonra sen ayakların diye bir havuz var şu arada elini ayağını yukarıdan yıkadın ayaklarına sıra geldi. Ayağını yukarı kaldırmıyorsun veyahut elinle elinden mesletmesin ayağını yıkamamak için soktun havuza çıkarttın. Abdest oluyor. Çünkü ayağının tapuğa kadar bütün her yeri ıslandı. Ama sünnet olmuyor anladın mı? Ayağını elinden ne yapıyorsun? Yıkıyorsun yıkadıktan sonra sıvazlıyorsun. Suyunu akıtıyorsun ama yani bu yani bunlar hep tamam. Lama meselesine geliyor. Liyekûne taki olsun müetten abdest eda edilmiş olsun alâveci sünneti sünnet veci üzere eda edilmiş olsun. Yani sünnet yerini bulsun diyor. Öbür türlü sünnet yerini bulmayarak abdest almanın çok çeşidi var. Fakat hadis-i şeriflerde mesela hep müjdeler veriyor. Abdesini bitirdi mi? Anasından doğmuş gibi bütün eli ilniyikadı zaman eliyle yaptığı günahlar, ağzını yıkadı zaman ağzıyla yaptığı günahlar, yüzünü yıkadı zaman yüzüyle gözüyle yaptı günahlar. Hep dökülür dökülür. Ama o hadislerin başında fees beka vuzu e. Men tevalla feh sen el e. şeriflerde hep eh sene güzel yaparsa, es tamam yaparsa, eşat koyuyor. Abdesin dünya kadar fazileti müjdesi cennetin kapıları açılıyor ve seherse peşine duaları var şu duayı okursa falan kelime iadet getirirse anasından doğmuş gibi af oluyor. E tamam ama hep başında ne var? Abdesi tamamlarsa. Güzel alırsa. Yani sünnet vaci üzerine. Burada ben bunun detayına giremem. Sizi abdest risalesine havale ediyorum. Ya Gül yayınlarında var. Yani iman İslam ilm halinde de tabii o 78 3 sayfalık bir kitaptır. Abdestte sırf abdest konuşuluyor. Hani daha çabuk bitirmeniz açısından Ondan sonra وَيَنْبَغِ bu Kaplama yapmak lazım. Başı mesh ederken kaplama yapmak lazım. Başın dörtte birine mesh etmek, farzı yerine getiriyor. Yani böyle alıyorsunuz ya, şöyle yapıyorsunuz. Şöyle de yapsan dörtte bir olur. Ama kaplama yapma, yani sünnetini yerine getirmek lazım diyor. Kaplama mesh. Ne yapıyorsun? İki i̇şte elini yıkıyorsun, ondan sonra parmakla şöyle getiriyorsun bak. Şu üçünü böyle yan yana getiriyorsun. Bunları kaldırıyorsun şöyle yukarı. Bu üçünü buradan başlatıyorsun. Ta arkaya kadar böyle kafanı getiriyorsun. Sonra iki elinin içiyle böyle öne dönüyorsun bütün. Bunları bıraktın. Sonra en küçükten bir kulak deliğini açıyorsun. Esretmek için değil bu açmak için bu kullanıldı üçte. Önce de, yani bu küçük diye deliğini açmak için. Sonra bununla beraber kulağını yapıyorsun. Sonra buranın içleri su kullanılmadı. Bir suyla yapıyorsun bunu. Tek suyla kaplamamış yapıyorsun. Sonra bunu yapıyorsun. Bunun içleriyle efendim bunun içleri senin içleriyle kulağın içlerini yapıyorsun. Baş parmakların içleriyle kulağın arkasını yapıyorsun. Sonra dışlar kullanılmadı. Dışlarla beraber boynu yapıyorsun. Boynu boğazın altına kadar indirmiyorsun. İndirirsen bidat olur. Boyun şurada kalıyor. Şöyle. Meshur rakabeti emanü minel gul. Boynunu meshetmek cehennemde bu garanti veriyor sana. Bu takılmayacak. Cehenneme girsen bile yani. İnşallah hiç girmezsin de. Sen de ben de ama yani mesetmenin meshetmenin söylüyor. çok. Hadi şerif var. E ihtiyatı sağlam iş yapmakla fi mesela üzüneyni, kulakları meshetmekte. Şimdi adam bir kulağına mı kulağına sokmuyor ya. Yalap, şalap, şap, şup suratına bastırıyor suyu böyle. Ya sen şey misin? Ne onada? Abdest mi alıyorsun yoksa gözünden kepe efendim kepeklerimi siliyorsun? Uykudan uyandım diye yani gözünü mü yıkıyorsun? Abdest mi alıyorsun? Abdest alıyorsan Aa bu var. Evel ver rakabeti boynu mesetmekte ihtiyatlı olmak lazım. Yani terk etmemek lazım. Farz değil diye. Anladın mı? Helüzünl mineralaz, gerçi kulaklar baştan sayılıyor. Ee, boyun farz değil, vacip değil, fakat sünnettir, müstehapdir, güzel görülmüştür, hoş karşılanmıştır. Buna riayet etmek lazım diyor. Boyun mesnesini terk etmemek lazım. Ve varada takhiliu sahbi biricil ayak parmaklarını hilallamak lazım. Hilallamak şu, yani elde de yapacaksın bunu. خللوا kabul قبل أن تخلي ateşi parmaklarınızın arasına girmeden siz abdestle beraber abdest suyuyla onu hilalleyin ki cehennemden kurtarırsınız. Ayak parmaklarında hilallemek lazım. Ben hangi şeyle? Böyle şöyle değil, böyle üstten değil. Ondan sonra böyle el parmaklarına sağ elin parmaklarıyla her parmakla değil. Bir kınsırı Yedil yüsra el esfeli. Bir hınsırı yedil yüsra. Sol elin hınsırıyla. Hınsır en küçük parmak. Ayağını sağ ayağını. Mesela bütün millet yüzünü, kollarını üç kere yıkıyor. Ayağını bir kere yıkıyor. Ekseri bu Müslümanların ayağını üç kere yıkayan görmedim. Ayağını aynen bir kere nasıl elini bir kere yıkıyorsun? Sonra bir daha, sonra bir daha. Ayağına da üç su alacaksın. Sen ne yapıyorsun? Musluğu şarşar açıyorsun. Üç mü beş mü belli değil. Şöyle, şöyle, şöyle, şöyle yapıyorsun, bitti. E bu ne oldu? Bir mi oldu, üç mü oldu? Halbuki sen nasıl buradan su aldın, kullandın tümünü? Bu bir oldu. Ayakta öyle olması gerekiyor. Kim yapıyor bunu ayağında? Hiç görmüyorum. Suyu da israflı yapmayacaksın. Ondan sonra suyu dökeceksin. Ee, parmağını hilallayacaksın. Üç kere bu. Üç keresinde de hilallama var. Ondan sonra solenin küçük parmağını kullanacaksın. Böyle bu parmakları kullanmayacaksın ayakta. Ondan sonra sağ eli hiç kullanmayacaksın. Sağ ayağında da sol ayağında da sol eli kullanıyorsun. Sol elin küçük parmağını bunu kullanıyorsun. Bir de hilallamak. Böyle üstten girmeyeceksin. Minel -i i alttan. Müstahap bu. Yani şimdi diyelim bunu ayak kabul ettik şimdi. Bak bu ana ayakkabı. Bunu ne yapıyorsun? Böyle. Aralığına suyu sokuyorsun. Ondan sonra zaten buralara geliyorsun. Topuğa kadar böyle geliyorsun. Topuğu da geçiyorsun. Ondan sonra böyle sıvazlıyorsun. Bu bir oldu. Siz ne yapıyorsunuz? Musluğunu hatta şar çevir. Topuk bile kuru kalıyor. Ve illü ile akab minenler. Baktı sallallahu Allah Allah. Topuklarına adamın su değmedi de ateşten topukların vay haline. Cehennemde yanacak bu topuklar. Abdest aldı halde namaz kıldı halde yanıyor. Kılmayan zaten çifte kaldırmış, hepten yanmış o. Abdest alan yanıyor. Neden? Ökçesi kuru kaldı. Bu işte Umre'de kaldığımız otelde Mekkemi Kerime'de ezan başladı. E ben de işte yemekteydim. Yemekten sonra abdest almak icap etti. Hemen abdest alıyorum da yetişeceğim yani namaza. Baktım adam da yanımda bir Arap yani yavaş abdesti alıyordu falan. Ayağında mes yok, çorap var. Ondan sonra <gülüyor> dedim ne kadar yavaş hareket ediyor. Ezan da bitti. Ondan sonra bakalım dedim ne yapacak şimdi. Yani ben hiç Ayağını yıkayacak ama pat kürt yıkayacak diye düşündük ya. Ana çorabın üstüne bir mes çekti. Ana bu dedim ondan rahat alıyor bu böyle. Mekke'de ye de yetişir tekkeye de yetişir diye adam ayağını yıkamadı. Mesi de yok. İncecik çorap. İncecik çorabın üzerine me mes çekti. Vay bu topukların haline cehennemde yanacak buyur o da dışarıda. ki hiç su yok. Çoraba mesi veririm ya. ...şiya mı yapıyor, onu ne yapıyor, öyle bir şeyler yapıyorlar. Onlar çıplak ayağı. Çıplak ayağı. Hiç çıplak ayağımız olur mu? Ehl-i Sünnet'te asla acayi değil. Ondan sonra, işte ne, ne yapacağız olur, ne namaz olur boşuna yani. E i̇nce çoraba da olmaz. E şimdi çorap mesler çıkmışlar falan, çorap... ...çorap mes dediğin şey, bilmem kaç kilometre gidip altı aşınmayacak. Kaç kilometre yayan gidiyorsun... ...terliksiz, ayağı kapısız. Onunla yürüyünce... E, ...aşınmayacak altı. Bunun sıfatı var, şekli var. Böyle önüne gelen... <gülüyor> ...çoraplarla mesaj olur mu ya? <gülüyor> Onun için... ...bu İslamiyet çocuk oyuncağı değil... ...Allah'ımıza ibadet ve kulluk ciddiyet ister. Eee... Müstevridim Neşeddat radıyallahu taala hadis-i şerif almıştı kenarda ham şimdi İbn Maceri vaat Bu Buzat sahabeden diyor. Ra'itu Rasulullah sallallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alırken gördüm, seyrettim. Ayaklarının parmaklarının arasını en küçük parmağıyla hilalatt. Yani şu parmağı sokuyor. Onu gördüm diyor İbn Macezi. Fakat İmam Azam Efendimize biri ulaşmamış. Yani Tamam bu parmak onu görmez mi? Görür de, e, alttan mı doğru hilallama yapacak, üstten doğru mu hilallama yapacak? Bunu görmediği için üstten doğru yapmış. Sonra bunun bir vatini görünce, 20 senelik övşe, öbür türlü yakıldığı abdestlerle kıldığı namazlar 20 senelik namazı kaza Hoş namaz olmadı değil, kaza da denmez buna. Yad etmiş. Niye yad etmiş? Bir müstehabın farz, vacip, sünnet durumunu demiyoruz bak. Bir müstehabı terk ederek aldığı abdestle kıldığı namaz olduğu için. Bir müstehab, müstehab deyip geçme. Bütün ömrünü müstehaplara feda etmiştir yani. Allah'ın sevdiği bir şey müstehap ne demek? Bir dahaki ders onu biraz anlatırım. Hal böyle olunca çünkü o kendisi de biraz müstehabın üzerine duracak önümüzde. Yani, Koca i̇mam Azam, 20 şey. Niye İmam-ı azam, azam oldu? E biz ne yapmayız? Biz adama desen ki senin topun kuru kaldı, senin abdestin olmadı, böyle namaz kıldın. Ben kıldım oldu der. Bir de der ki millet hiç kılmıyor abdesti almıyor. Ben yine o kadar kıldım ya Allah da kabul etsin. Tövbe ya Rabbi sanki mecbur. Ama durum bu Ce cehalet alâvesinde rezalet. Onun için biz müstehabbub bile feda etmemek üzere bu işi kuralım. Yoksa efendim o hiç almıyor. Öbürü hiç kılmıyor, öbürü bir kere yıkıyor. Ben yine iki kere yıkadım. Yok iş. Sen en iyisini yapmakla görevlisin. Barık adam. Feynbeği murat ve eyzda. Buna da e, riayet etmek lazımdır. Yani müstehap deyip geçmemek lazımdır. Buradan e, devam edeceğim. Yani veleyn beği müstehaleti ityan müstehap diyor. Yani bir müstehabı yerine getirmekte gevşeklik yapmak uygun değil. Nasıl olsa bu farz değil, vacip değil. Müstahap, müstahaptan ne çıkar? Haşa! Allah'ın sevdiğinden ne çıkar oğlum? Çok tehlikesi var. Bundan dolayı bu rivayet yani e, özellikle ayak parmaklarının e, e, sol elin en küçük parmağıyla ve aşağıdan yukarı doğru hilallanması meselesine müstehaba girdi. Oradan da e, izah ediyor. E, yani onu da önemsiyor. Bu durumda e fe hak müstehab demek Allah'ın sevdiği bir şey demek ve <müstehab> merziyü Allah'ın razı olduğu bir şey demek. Fe in ve hak sultan bütün dünyada arasan arasan bir fiil bir iş bulsan o da Allah'ın nezdinde merzi makbul sevilmiş bir iş olsa. Mesela işte ayağının parmaklarını hilallemek abdestte. Bu müstehab bir verir. Bunu hangi elle yapmak müstehap? Sol elle. Sol elin hangi parmağıyla yapmak müstehap? En küçük parmağıyla. Aşağıdan yukarı mı, yukarıdan aşağı mı? Aşağıdan yukarı. Bak olduğu için de üç tane müstehap çıktı. Üç tane müstehap Sen bunu sağ elinden de yapsan olur. Hiç hılallamasan da su girerse aralarına yine abdest olur. Kuru kalmazsa. Ama bak şimdi burada üç tane, dört tane müstehap çıkıyor. Sen diyor bütün dünyada bir iş bulsan Allah'ın sevdiğini bildiğin tek bir iş bulsan ve teyessere'l-amelu muktaza gereğiyle de amel Allah sana nasip etse imkanın olsa yani mi onu ganimet bilmen lazım efendim varok mu bunen hükmü neye benzer kahok mu cevahir nefisetin kıymetli alt işte efendim zümrüt yakut safir elmasa benzer işte ra'a bir adam onları satın aldı bir kataati hazefin Saksı parçalarıyla. Sen şimdi saksı parçalarını versen sana da git sene Kabalı Çarşı'da böyle öyle de bir enayi yok da. Zümrüt Yakut Safir versen sana hakiki. Sen ona karşısına saksı parçaları versen ne kadar kardasın. Evruhin yahut neye benzer? Ruha benzer. Naliha adam o ruha ulaşmış bir bezli cemadin, donuk bir şey vererek La fi, altında hiç fayda olmayan yani sen şimdi can, can ne demek? Sen ne verdin gittin adama? Adama gittin, ağaç verdin, odun verdin. Adam sana ne verdi? Can verdi. Yani can verdi, kan verdi. Diyelim sen ölmek üze, üzeresin. Yani şimdi adam işte bir böbreğeni veriyor, sen yaşıyorsun veyahut da bir kalbi naklediyor veyahut da neyse. Yani sen donuk, cansız, faydasız bir şey versen. Karşılığında bir can alsan. Bu ne? Kıyas edilebilecek bir şey mi? bu? Kıyas edilemeyecek kadar kardasın. Veyahut da işte saksı parçalarını versen mücevher parçalarını alsan elmaslara. İşte sen diyor ne yaptın? Sol elini küçük parmağıyla ayağını alttan yukarı hılallama yaptın. Yaptığın iş ne diyor yani yaptığın iş? Çok basit bir şey yani basit demek istiyor. Ama bu iş ne? Bu iş müstahap. Ne demek müstahap? Allah'ın de mahbub ve sevgili. O zaman sen e, sakın bu müstehaptır, bundan ne çıkar, nasıl olsa farz değil, vacip değil diyerek bu işte gevşeklik etmesin Çünkü Allah'ın sevdiği bir şey. Kainatı yaratan seviyor bunu yani? Sana farz etmemiş, vacip etmemiş ama sevdiğini bildirmiş. Sen onu seviyorsan canından çok, sevdiklerini de seversin. Onun için bütün dünyada bir müstehap bulsan diyor, bir müstehap bulsan onu diyor e, ganimet bil. Eğer o müstehabbı yapabilecek Allah sana imkan verdiyse. Olur ki, mazursun, özürlüsün, elin tutmaz, ben ayrı bir şey. Ama yapabiliyorsan bir müstahapı ganimet bil. Neden? Değersiz tahtayı verdin, mücevher aldın. Yani yaptığın iş ucuz iş, ufak iş, basit iş, kolay iş. Karşında aldın Allah'ın rızası. Rıdvanı Allah Allah'a ki var. En ufak rızası cennetten de büyüktür. Onun için Böyle anlamak lazım. E, bu bu babta e, yani Alaeder Efendi babamızdan Efendi Hazretleri naklederdi. Evladım size bu bir misalle anlatayım. Müstahap yani farz değil vacip değil. İşte bir misal olarak işte ayak parmağını ayakları yıkarken abdeste gusülde sol elinin küçük parmağıyla alttan yukarı hilallama. Müstehappı şimdi. Mecbur değilsin buna farz değil vacip değil. Müstehappı. Ama <gülüyor> Mevla bunu seviyor. Çünkü Resulullah öyle yapmış. Şimdi ne hemen bir adamın sana borcu var. Bu adam sana getirdi işte 100 lira borç almış 100 lira borcunu öde 2 ay sonra ödeyecek ki vadesi doldu getirdi öde. Buna sevinir misin? Sevinirsin. Bir adam da sana hiç borcu yok durup dururken geldi 100 lira hediye verdi. Bunu da sevinir misin? ...sevinirsin. Hangisine daha çok sevinirsin? E borç verdiğim zaten para benden çıktı, para bana geri döndü. Öbürü hiç benden çıkmayan bir şey. hiç Hesapsız, umulmayan bir... ...niyameti gayrimüterekkabe kabiliğinden beklenmeye benim nimet zuhur etti. E tabii ki onu daha memnun olursun. Gerçi borcunu alırsa da bu zamanda memnun olursun çünkü alan vermiyor yani bu da ayrı bir lava. İki ay sonra vade koyu beş ay sonra ben parayı pul edin. Ona da sevinirsin, Param batmadı. Ama en çok ne sevinirsin? Hiç beklemediğin yerden adam gelmiş sana para veriyor, hediye. Nerede öyle adam var? E şimdi tabii ki sevinirsin. İşte, Evladım buyururdu, farz, vacip zaten senin borcun, mecburiyetin. Mevla'ya bu borcunu ödeyeceksin. Ama müstehap ne? Ya Rabbi, işrak namazı, kuşluk namazı, evvâbin işte, namazı mesela bizim açımızdan onlar farz vacip değil. Ama sen nafileleri kıldığın zaman veya sünneti gayr-i müekkede, ikindi'nin ilk sünneti, yatsın sünneti kıldığın zaman Mevla buna seviniyor. Peki yatsının farzını kursan e, yatsının farzını kılsan zaten borcu. Peki sonundaki sünnet müekkede çok kuvvetli. Öncesindeki gayr-i müekkede, hepten müstahapa düşüyor. E gayr müekkede müstahap ama Allah seviyor bunu. E, şimdi Mevla senin. Yasayı kılmana çok önem verir. Kılmazsan zaten 80 senet cehennem azabı. Orada zaten farz olduğu için. Ama öncesinde kıldığın sünnet daha da makbule geçiyor. Çünkü neden? Farz değil, vacip değil. Kulum gönlünden koparak. Femen tatallaha hayran. Allah şakirun aley. Bir iyiliği gönlünden koparak. Ya Rabbi farz vacip etmedin ama. Mesela şimdi Recep'in bugün birinci gününü tuttunuz. Yarın ilk perşembesi. Farz değil, vacip değil. Tutarsanız. Müstahaptır. Allah'ın sevdiği bir ameldir. E şimdi Mevla Ramazan orucuna mı daha çok sevinir buna? E Ramazan orucu mecbursun zaten tutacaksın. E şimdi sen yarın Recep'in ilk perşembesi oruç tutana müjde var. Cennete Allah'ın onu girdirmesi hak olur vesaire. İki sene günah kefaret olur. İkinci gün olması hasebiyle yani tabii. Perşembeye denk gelmesi hasebiyle diğer Ad-i Şerife müjdesine dahil oluyor. E sen şimdi yarın perşembeyi tuttun. E Ramazan orucu gibi farz değil. Kaza orucu değil, vacip değil Adak değil Ama müstehap Allah'ın sevdiği bir şey oruç tutmak Mübarek Allah'ın ayında e, Kim bana gönlünden koparak Bir iyi amel yaparsa Allah ona teşekkür ediyor Yani teşekkür ederim Sana kulum diyor seni mecbur etmedim Gönlünden koparak yaptın Ne mutlu sana buyuruyor Onun için anladın mı Bu noktada farz vacip Borcunu geri almak gibidir ama müstehap hiç adamın sana borcu yokken hediye yapması gibidir. Allah Teala da, işte nafile tu hediye tür müminlerab bir şerifte. Nafile ibadetler mümin kulun Rabbine hediyeleridir. Felühsin ehad ehadum hediye tevli Rabbi velüta yibha. Sizin biriniz Rabbine karşı yaptığı hediyeleri güzel yapsın. E sen şimdi gidip de efendim, bir kilomuz aldın geldin hediye. ...kabak gibi ortala, poşeti yok, torbası yok. Attın ortala, şey miyiz burada yani, sokakta mı oturuyoruz, gelmişsin eve misafir, insan bir poşet, bir çikolata aldın geldin, hele kız istemeye bilmem ne Çikolata aldın geldi. git ondan sonra açık çikolatadan al, kutusu yok, paketi yok. Glikozlu mu, bilmem ne mi, merdiven altımı merdiven üstü mü bir şey belli değil. Şimdi adamlar da sana ona göre muamele eder. Hediyenin tikine şekline bakalım. Zaten milleti dolandıracak olanlar da iyi hediyeler götürürler biliyor musun? Ona da dikkat edin. Çok da aldanmayın yani. Çok kaliteli böyle geldiği zaman kutusu kapağı, bir de marka bir mağazadan falan. Sen de zannedersin ki bunlar bize çok değer veriyor. Halbuki kızı alana kadar. Aldın kızı unuttun bizi yapacaklar. Ama yani siz akıllı olun. Bana çok da şeye bakmayın yani. Kılıf, zarfa çiçekler miçekler falan. Sonra görüyoruz o birçok e, efendim kaliteli hediyelerle başlayan e, süreçlerin sonlarında Allah muhafaza ne, ne tehlikeli sonuçlar ne, yani ayrılmayı da bırak. Birbirini öldürüyorlar yani. Onlar sizi aldatmasın. Ama şunu demek de istiyorum. Yani sen şimdi sana gelen bir hediyenin kutusu kapağı seni alakadar ediyor. Çünkü aynı koku Aynı koku açıktan verdiğin zaman değeri az oluyor. Bir kutu kokuyu bir kutuya koyduğun zaman kutusunun da kabı falan kaliteli gibi görüntü veriyorsa adam da diyor ki bana değer vermiş herhalde çok pahalı bu. Halbuki hiç aynı para. Aynı para ama zarf onu kapak onu ne yapmış? İşte güzelleştirmiş. Yani Mevla senin tabii kalbini bilir. Kimse böyle bir şey yutturamaz. Ama nafileler. Mümin kulun Rabbine hediyesidir. Sizin biriniz hediyesini güzel yapsın, hoş yapsın. Yani ne demek? Nasıl olsa bu namaz farz değil, vacip değil, patküt olmaz. Efendim nasıl olsa ben bu abdesti namaz için almıyorum da işte efendim bir tilavet için, Kur'an tilavet için alıyorum. Bir kere de yıkatsam olur. Yani bu arada adam bu farz için alınan abdest farz olur. Vacip için alınan abdest vacip olur. Sünnet için alınan abdest sünnet olur. Sen şimdi burada Kime değer vereceksin? Hediyeyi kime yapıyorsun? Rabbine. Rabbin en iyisine layık. Onun için hediyenizi güzel yapın, hoş yapın efendim. Oruçlarınızı da işte zikirleriniz, derece-i şerifiniz, ibadetlerini de vesaire hepsini Allah'a bir hediye yapıyorum. İşte müstehaplarda müsahale yapmayın diyor. Bir şey müstehap diye bundan çok önemli de değil muamelesi yapmayın diyor. Allah ki sevgililerin sevgilisidir. Canımızdan ileridir. Onun sevdiği işler de öyle bize gelmelidir ve öylece dikkatle ihtiyat ile müstehapleri de terk edilmemelidir buyuruyor. Ve böylece önümüzdeki derste inşallah devam edeceğiz. Evet. Ciğeristan İsmail abinin babasının yoğun bakımda olduğu, efendim, bir de Kalfa Murat abinin annesinin yoğun bakımda olduğu. İkisi de dua istemişler. İkisi de benim çok yakınım. Allah razı olsun yani bu yolda hizmetleri olan, hayırları olan insanlardır. Allah Teala hastalarına acil şifalar ihsan eyle. Allah'ım amin. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ım hakkı seyyidi Muhammed ve Muhammed. İsmail Efendi'nin babasına, Murat Efendi annesine de yoğun bakımlarda acil şifalar ihsan eyle. Allah'ım ölüleri diriltme kadirsinde. Hastayım iyi edemezsin haşa. Kurban olduğum muhiyyi ismi şerifinle, şafi ismi şerifinle şifaya beyle. Dertlerine devalar ikram eyle. Allah'ım sen fazl-ı cümlemize sıhhat ve afiyetlerle hayırlı uzun ömürlerle, ibadet taatlerle yaşamak nasip eyle, başlarımıza gelen musibetlerde kazaya, rızalar, teslimiyetleri ihsan eyleyip, feveran etmekten, ısyan etmekten cümlemizi muhafaza eyle, bu hastalarımıza özellikle taze hayatlar, hayat tayyibeler ihsan eyleyip, bir an evvel sıhhati afiyetlerini iade eyle, Allah'ım amin. Allahum salli ala Seyyidi Muhammedin ve ala aleyhi Yarın akşam inşallah mübarek regaib gecesinin sohbetinde saat... 8 çeyrek gece gibi falan ancak tabii çünkü iftar payı vereceğiz. Bursa'dan canlı yayın Gül'den yapılacaktır. Ee, sohbeti kaçırmayalım. İnsanları haberdar edelim. Senede bir kere geliyor. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi, regaib gecesi. Bol baksişler, bol ikramlar, melekler bütün Kabe'ye inecekler, bütün dünyaya yayılacaklar. Bizim günahlarımızı istiğfar edecekler. Biz de agah olalım. kafirlerden olmayalım. Allah Teala şimdiden gecemizi hayırlı mübarek eyleyip Hayırla hat ve afiyetle idrak ederek, ibadet ve makbul dualarla ihya etmeyi nasip eylesin. Amin. O sallallahu ala seyyidina Muhammed ve aleyhi sahbihi ve selleme.